Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Kureyş her an bir baskın yapabilir. Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız. Mescitte güvenliği arttırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım. Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım. Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz. Sanki biz sağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim. Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız? Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak? Hadi gel. Yola çıkalım. <gülüyor> Yürümeye dermanım yok. <gülüyor> Belki kiralayabileceğimiz bir hayvan buluruz. Resulullah çağırdıysa burada kalamayız. Allah bize kolaylık verir inşallah. Muzait nereye gidiyorsun? Allah Resulü çağırmış. Ama sen yaralısın. Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var? Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı? Bak, Peygamberimiz de yaralı ama sefere çıkmamızı emretmiş. Ben bu emri duydum, ona itaat etmem lazım. Yaralarım önemli değil, onu yalnız bırakamam. Peki, Allah güç kuvvet versin, size zafer nasip etsin. Ya Resulallah, bana da müsaade eder misiniz sizinle savaşa çıkayım? Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemişsiniz. Ama ben Uhud'a babamın vasiyeti yüzünden katılamadım. Orada bulunmayı ne kadar çok istediğime Allah şahittir. Kız kardeşlerim sahipsiz kalmasın diye yanınızda bulunamamıştım. Lütfen bana da müsaade edin. 66. bölüm Uhud Savaşı'nın akabinde tüm mücahitler yaralarını aldırış etmeden peygamberimizin etrafında toplanmışlardı. Resulullah orduyu harekete geçirdikten sonra ümmetinin ne kadar zorlandığını görünce ''Ya Rabbi kullarına acı'' diyerek onlara dua etti. Hamraül Esed mevkiine geldiklerinde gece vaktiydi. Ey Müslümanlar beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın. Huza kabilesi Müslümanlarla antlaşmalı kabilelerdendi Liderleri Mabet henüz Müslüman olmamakla birlikte peygamberimizi severdi Ve onunla yaptıkları antlaşmaya sadıktı Orada konakladıklarını fark edince yanına girmek için izin istedi Ya Rasulallah, Huza'dan Mabet yanınıza gelmek istiyorum Ya Muhammed Vallahi senin Uhud'da yenilgiye uğraman bizim çok ağrımıza gitti. Allah'ın onlara karşı sana sıhhat ve afiyet vermesini dileriz. Mabet bir süre peygamberimizle sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. Kureyş ordusunun konakladığı yere geldiğinde Ebu Süfyan'la görüşmeye karar verdi. Mabet, hoş geldin eski dostum. Hoş bulduk Ebu Süfyan. Başımıza gelenleri duydun değil mi? Evet. Muhammed sizi perişan etmek üzereyken kurtulmuşsunuz. Yıllardır bu beladan kurtulamadık. Bunun son olmasını diliyordum. Yine olmadı. Ama yine saldıracağız. Muhammed'i de, arkadaşlarını da yok etmedikçe bize rahat yüzüyor. Ben de onların yanından geliyorum. Ne diyorsun? Anlat bakalım neler gördün? Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar. Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar? Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar. Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış? Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin. Geceleri yaktıkları ateş sayısı beş yüzün üstünde. Bunları söylediğin iyi oldu. Sağ ol. Bu iyiliğini unutmayacağım. İkrim'i! Halide bul yanıma gelin. Konuşacaklarımız var. Geldiniz mi? Oturun şöyle. Planlar değişti. Medine'ye saldırmayacağız. Neden? Daha güçlü bir orduyla peşimize düşmüş. E nasıl daha güçlü olabilir ki? Çoğu yaralıydı. Huzalılardan öğrendim. Savaştan önce Muhammed'den ayrılanlar da pişman olup onun saflarına katılmışlar. Hmm. Bana pek mantıklı gelmedi. Doğru olmayabilir. Ama yine de bu riski göze alamayız. Bizde de durum farklı değil. Yaralılar var. Mekke'ye dönmeli, toplanıp daha güçlü bir şekilde gelmeliyiz. Yine de Muhammed'e onlara saldıracağımıza dair haber göndereceğim. Onlar Medine'yi savunmasız bırakmamak için fazla uzaklaşamazlar. Biz de bu arada Mekke'ye yaklaşırız. Ebu Süfyan dediği gibi yaptı. Medine tarafına giden küçük bir kervan vasıtasıyla Medine'ye geri dönüp sağ kalan Müslümanları öldüreceğini söyleyerek gözdağı verdi. Peygamberimiz bu haberi aldığında tam bir teslimiyetle ''Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.'' dedi. Müslümanlar 5 gün kadar Hamra-ül kaldıktan sonra 17 Şevval'de Medine'ye döndüler. Mekke ordusu muzaffer olmanın verdiği gururla şehre girdi. Vahşi, şehrin girişindeki tepeliğe çıkarak halkı etrafına toplanmaya davet etti. Ey Mekke halkı! Etrafıma toplanın! Ey haremin ev sahipleri! Yanıma yaklaşın. Ne oluyor? Ordu geri mi döndü? Zafer mi kazandık yoksa mahluk mu oldu? Hadi, koşun koşun ordu geri dönmüş. Hadi ne duruyorsunuz koşun. Ey kureş topluluğu. Sizi müjdelerim. <gülüyor> Muhammed'i bir arkadaşlarını kırdık geçirdik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhammed'i ağır şekilde yaraladık. Hamza'yı ben öldürdüm Hamza ölmüş mü? Doğru söyle Hamza'yı öldürdün mü? Evet Mısra'ımla öldürdüm Hatta kalbini çıkarttım Ey vahşi Sen bizim üzüntülerimizi giderdin Dile bizden ne dilersen İlahımız Hübel Sana şükürler olsun İntikamımızı aldın İçimizi soğuttun Evet içimizi soğuttun Evet Müslümanlar düşmanın tekrar saldırmayacağına emin olduktan sonra Medine'ye dönmüşlerdi. Bu beş gün içinde Uhud'dan ağır yaralı olarak getirilen şemmas şehit olmuş, Peygamberimizin emriyle Uhud şehitliğine defnedilmişti. Peygamberimiz gazilerden yarası ağır olanların durumunu tek tek sorduruyordu. Bunlardan biri de Nesibe Hatun'du. Resulullah hamra döner dönmez, Abdullah bin Kâb'ı onun durumunu sordurmak için gönderdi Anne Resulullah halini sormak için Abdullah'ı göndermiş Yanına girmek için izin istiyor Resulullah göndermiş diyorsun Sorulur mu hiç yavrum? Yardım et de toparlanayım Tamam Tamam oldu Buyursun gelsin Selamun aleyküm Nesibe Nasılsın? Ve aleyküm selam Hamdolsun iyiyim Siz nasılsınız? Gazanız nasıl geçti? Hamdolsun biz de iyiyiz Bir çarpışma olmadan döndük Resulullah'ın gaza çağrısını duydu Ama yaram yüzünden katılamadım Sen savaşta fırtına gibiydin Yapman gerekeni yaptın Üzülme Peygamberimiz en zor zamanlarında Hep yanında olduğunu anlattı Düşman çevresini sardığında sağıma baksam nesibeyi, soluma baksam nesibeyi görüyordum diye senden övgüyle bahsediyor. Ne mutlu bana. Ona zarar veremediler hamdolsun. Musa abim yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. İki gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin. İnşallah, inşallah. ...daha güzel bir ölüm olabilir mi? He, seni iyi gördüm şükürler olsun. Gidip peygamberimize güzel haberi vereyim. Senin selamet haberin onu çok sevindirecek. Anam, babam, tüm varlığım ona feda olsun. Selamlarımı ilet. Bize dua etsin olur mu? Tabii, tabii söylerim. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Ayaklarına sağlık. <gülüyor> Münafıkların ileri geri konuşmaları Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde hemen Peygamberimizin yanına gelmiş ve bu şekilde konuşanların haddini bildirmek için izin istemişti. Hazreti Ömer'e göre bu insanların öldürülmesi gerekiyordu. Bu isteğini Peygamberimize ilettiğinde Resulullah diliyle Müslüman olduğunu söyleyenleri ölümle cezalandıramayacağını söyledi ve ekledi. Ey Ömer! Kureyş bir daha bize böyle bir zarar veremeyecek ve biz gidip selametle Hacerül Esved'i selamlayacağız. Hazreti Ömer hıncını alamamıştı ama Resulullah'ın yasağı elini kolunu bağlıyordu. Cuma günü mescide girdiğinde münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in baş köşeye kurulduğunu gördü. Mescitte kendisine ait bir yer edinmişti. Medine'deki nüfuzundan dolayı da kimse ona müdahale etmezdi. O gün yine cuma namazı kılınmadan evvel peygamberimiz hutbe vermek için minbere çıktığında Abdullah bin Übey ayağa kalkarak şöyle dedi. Ey insanlar! Bu Allah'ın Resulüdür. Umulur ki Allah onun vasıtasıyla size güç ve bereket verir. Bu sebeple ona yardım edin, onu onurlandırın, onu dinleyin ve ona itaat edin. Bir hafta önce orduda fesat çıkaran bu adam hangi cüretle bunları söylüyordu? Asabı ı kiramdan bazıları onun üstüne yürüdüler. Ebu Eyyub el-Ensari ile Ubade bin Samit onu sertçe yerine oturttular. <gülüyor> Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin? <gülüyor> Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun? Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok. Ben ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım. Dediklerinde samimiysen rica et de peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin. Çekilin! Yolumu açın! Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini falan da isteyecek değilim. Çekilin! Nazil olan ayet-i kerimeler münafıkların durumunu şöyle anlatıyordu. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.